Sanat ve Sanatçılar Hazırlayan ve sunan Ülkü Ayvaz Sevgili dinleyicilerimiz, bir Sanat ve Sanatçılar programında yine birlikteyiz. Bu haftaki konuğumuz Sayın Hikmet Altınkaynak. Hikmet Bey hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Efendim, Hikmet Altınkaynak... İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesini bitirdi. Gazetecilik, Gildiz Teknik Üniversitesi rektör danışmanlığı yaptı. Radyolarda, televizyonlarda programlar hazırladı. Eleştiri, Yaşasın Edebiyat gibi dergilerin, milliyet ve hürriyete bağlı yayın evlerinin yöneticiliğini yaptı. Pek çok gazete ve dergide yazdı. Şimdi yoğunlukla Cumhuriyet'te yazıyor. Altın Kaynak'ın 50'ye yakın kitabı var. Kitaplarından 12'si Milli Eğitim Bakanlığı okullara ve öğrencilere tavsiye etmiş bulunuyor. Atatürk'ü Seviyorum adlı dizi kitabı Uygurca ve Çince'ye çevrilmiştir. Edebiyatımızda 1940 kuşağı, Orhan Kemal'in hikayeciliği, Nükte ve Fıkraları ile Ahmet Rasim, Marco Paşa yazları ve ötekiler, Dünyayı paylaşan yazarlar, Türk Edebiyatı'nda yazarlar ve şairler sözlüğü gibi önemli kitaplara imza attı. Hikmet kaynak Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Türk Dili Bölümü öğretim görevlisi olarak Çağdaş Türk Şiiri ve Biyografi Yazımı derslerini okutuyor. İsterseniz e, hemen üniversiteden başlayalım. Başlayalım. Yani bizim de benim de son cümleyle bağlantılı olmuş olur. Şimdi e, çağdaş Türk şiiri ve biyografi yazımı derslerinden sözler misiniz dinleyicilerimize? Bekle teşekkür ederim öncelikle konuk ettiğiniz için benim. Biz teşekkür ederiz. Bu iki ders de sosyal seçimlik ders olarak üniversitelerde e, her sınıftaki öğrencilerin seçebileceği ders. Hı -hı. Bunların içeriği olarak da çağdaş Türk şiiri, tanzimat döneminden günümüze kadar gelen edebiyat akımları, edebiyat grupları hı hı hı. ve onların temsilcilerini tanıtan bir ders. Diğer biyografi yazımı ise, biyografi yazımı edebiyatta nedir? Nasıl yazılır? Hangi kurallara uyulur? Çok ilginç. Bu çok Başlıca işte biyografi kitaplarından örnekler vererek de bu dersin öğrenciler tarafından daha sonraki yaşam diliminde uygulanabilecek evet. sevilebilecek bir konu olarak ele alınmasını düşündüğümüz bir derstir. Evet. Bizim... Ama bu yıl Türk Dili Dersi okutuyorum. Hı hı. O kitabın bir önceki yıl baskısı olduğu için orada biyografi öyle kalmış. Bu yıl sadece Türk Dili Dersi ve Çağdaş Türk Şiir'i ders okutuyorum. Çok güzel. Biyografi yazımı bizde şeydir değil mi? Böyle çok ileri yani biyografi yap, verilen, biyografi alanda verilen yapıtlar pek çok yoğun değil galiba değil mi? Yani biyografi alanı sanki biraz zayıf. Son dönemde biyografiyle ilgili gelişmeler oldu. Yani söyleşi yöntemiyle, nehir söyleşi Hı -hı. dediğimiz Hı -hı. türde Hı -hı. ve kişinin bütün yaşamını kapsayan Birinci elden belgesel nitelikte hı hı. biyografiler ortaya çıktı ki evet. bu çok önemli bir şey Edebiyat tarihi açısından. O kişiyi de tanıtma açısından. Geçmişte bunu işte 15. 16. yüzyılda şair tezkireleri hı hı hı. biçiminde ortaya konmuş. Yani kişilerin biyografileri bir kişi tarafından yazılmış ama buna tezkire denmiş biyografi adı daha çok işte tanzimat sonrası, sonrası ortaya çıkan sonrası, evet. batıdan edinilen bir terim niteliğinde bir o yaşam rafi işte yazmak yaşam öyküsü anlamına, anlamına gelen bir geliyor, evet. sözcük evet evet peki şeye dergilere dönersek şimdi eleştiri de Yaşasın Edebiyat gibi dergilerinde uzun yıllar yöneticilik yaptınız biliyoruz ki demin de izleyiciler dinleyicilerimize aktardık Pek çok gazeteye sürekli yazılar yazdınız. En son yazınız da bu, bu geçen hafta çıktı galiba okudum onu da. Bugün çıkan bir yazım var. Ha bugünkü Muhteşem. gazeteyi görmek. Öyle mi? Aa evet. çok güzel. Bir hafta evvel okudum. Hangi gün hatırlamıyorum şimdi de ikinci sayfada. Orta bölümde çok güzel bir yazıydı o. Bugünkü de eve gidince okudum. Şimdi evet edebiyat dergilerinden biraz söz edelim. Yani e, siz uzun yıllar emek verdiniz bu alana. Pek çok ürün yayınlandığınızda pek çok yeni yazarın tanıtılmasını sağladınız. Şimdi ile karşılaştırarak bu son 20 yılda edebiyat dergileri nasıl bir gelişme gösterdi? Yahut da ne durumda daha doğrusu? Edebiyat dergileri geçmişe göre gerçekten çağdaş yayıncılık anlamında da teknolojiden yararlanarak çok güzel bir noktaya geldi. Değil mi? Çok sayıda dergi yayınlanıyor. Dolayısıyla Etki gücü de yaygın, ulusal olmuyor bu anlamda. Bazen çok dar çevrede evet. kalmış olabiliyor. Ama geçmişteki teknolojiyle karşılaştırdığımız zaman olağanüstü bir yenilikle e, bu dergiler yayınlanmış oluyor. Dolayısıyla dergi sayısında olağanüstü bir artma var her şeyden güzel, önce. Güzel. Ee, yazar, işte şair açısından da ona Paralel olarak bir tabii, artış var. Tabi. Geçmişten günümüze şöyle başlıcaların düşünürsek, yani edebiyatımızda iz bırakan dergiler olarak düşünürsek, örneğin bizim edebiyata da damgasını vuran Servet Yünlün dergisi var. Evet. Servet Yünlün dergisi işte 1896'da çıkmış, 1800-1901'de yönetimi. Tevfik Fikret gelmiş. Tevfik Fikret'ten sonra zaten edebiyata önemli bir damga vuran bir dergi niteliğine tabii, bürünmüş. Tabii. Dolayısıyla klasik edebiyatçılarımız oradan yetişmiş. Hı hı. Sadece Servet Fion'un de, edebiyatında değil, onu izleyen işte Edebiyatı Ciddi döneminde, tabii. Yedi Meşaleciler döneminde, Cumhuriyet Edebiyatı döneminde yani bugüne kadar demeyeyim ama Kapandı işte 1956 yılına kadar büyük bir işlev yapmış. Değil 54 mi? yıllık bir görev yapmış ki böyle bir uzun süreli yayın hayatında kalan çok az bir dergi var. Evet. İşte geçmişte ilk ilk kez yayınlanan romanlar örneğin Halit Ziya Uşaklıgin, Mahi ve Siyah, Aşkı Memnu, ...Mehmet Rauf'un Eylül romanları... ...burada tebrik edilmiş önce. Yani bu kadar ilginç. Yani, ya. Dolayısıyla bir... kitap yayıncılığı... ...olmadan önce dergi yayıncılığı... ...olmuş ve o dergiler de... ...hemen iz bırakmış. Değil mi? Dolayısıyla günümüzdeki... ...dergilerle karşılaştırdığımız zaman... ...etki gücü... ...geçmişte teknoloji geri bile olsa... ...son derece etkili. Evet. Günümüzdeki teknolojiyle... ...karşılaştırdığımız zaman... Çok büyük olanaklara sahip fakat o kadar etkili değil. Bu tabi bilim ve teknolojideki gelişmeler, iletişim çağındaki gelişmelerle değerlendirildiğinde... ...bugünkü işlevi ayrı, geçmiştekinin işlevi ayrı diye düşünebiliriz. Dolayısıyla Edebiyat Dergiciliği Servet Film ile başlamış da... ...onu izleyen dönemde örneğin Varlık Dergisi evet. çıkmış... Varlık da bugün işte 80. yılına tabii, geliyor. Tabii. O da uzun süreli bir dergi. Dolayısıyla o da bir Cumhuriyet dönemi edebiyatı yaratan bir dergi. Ki mi? Tabii. Onun dışında Ankara'da bir takım dergiler var. İşte Yurt ve Dünya dergisi, Yeni Edebiyat dergisi, Yücel dergisi, Ülkü dergisi gibi geçmişte Cumhuriyet edebiyatını yaratan dergiler bugünün yazarlarını da okurlarını da yetiştirmiş bir anlamda Tabii. günümüze baktığımızda o denli bu dergilerin etkili olmadığını görüyoruz çünkü yerine geçen işte radyo yayıncılığı var kitap artık daha kolay basılabiliyor tabi ee, bilmem televizyon daha yani insanları cezbeden bir konumda dolayısıyla dergi yayıncılığı belki Günümüzde biraz daha ilgi alanı olarak edebiyata adım atan, e, edebiyat heveslisi, e, yazar adayları için önemli bir laboratuvar durumunda. Zaten e, Cemal Süreya da öyle demiş ya, edebiyatın nabzı e, dergilerde atar. Değil mi? Değil mi? Yani dergiler bu işi... Gerçekten yazar yetiştirmede, yazarı topluma sunmada benimsetmede önemli bir işlev yapıyorlar. Ben de geçmişte işte dediğiniz gibi bir eleştiri dergisi yayınlamıştım. Evet, evet. 1979-80 yıllarında. Daha sonra o işte bir buçuk yıl kadar sürdü yayın hayatı. Sonra 1997 yılından 99 yılının başına kadar da. Milliyet grubu adına Yaşasın Edebiyat dergisini yayınladım. Aylık dergi. Bu ikincisi daha profesyonel bir dergiydi. Epey bir satış olan ağına da sahipti. Yani 4000 dolayında çok büyük iyiliği rakı, çok iyi satışı vardı. Tabii. Ama büyük bir yayın kuruluşunun böyle 4000'lik bir derginin getireceği gelirle... E, Tatmin olması düşünülemez. Tabii, yani O bakımdan e, böyle bir dergi lüks buldular. Tabii. Onun için kapandı. Tabii, tabii. Aslında edebiyat dergileri Türkiye'de çok az satıyor. Yani o dört binlik satış bile bize çok olağanüstü tabii, geliyor çok ama... Tabii çok yüksek, çok yüksek. Örneğin Fransa'da yayınlanan Lir Dergisi diye bir hmm. dergi var. Hmm. Bu dergi ki benim yaşasın edebiyat dergisini çıkardığım yıllarda... Onun yönetmeni Pierre Asulin gelmişti. Hmm. Ee, kitap fuarında onunla konuşmuştuk. Hatta dergide de yayınlamıştık bunu. Onun dergisi 110 bin ya, tıraja işte, sahipti. Aramızdaki fark bulmuştu. Aylık işte. ya, dergi. Ya. Ama o şunu iddia ediyordu. Benim dergim 110 bin satıyor ama bunu 700 bin kişi okuyor diyor. Ya, ya. Yani onu bir ev iki ev ya. yapıyor bir dergi. Dolayısıyla o tiraj öyle yükseliyor. Ya. bizim sattığımız işte 4000 dergiyi belki en çok 10.000 kişi okuyor. Yani, yani yani. dolayısıyla aramızda Batı ile aramızda teknolojik gelişmeler olsa bile böyle bir uçurum var. Değil mi? O bakımdan bu uçurumu nasıl kapatırız bilmiyorum. Ya. Herhalde her şeyden önce okuma alışkanlığını kazandırarak yapmamız lazım. Hemen soracaksın. Nasıl yani, kazandır? Yani nasıl kazanır? Sormadan da edemiyoruz. Şimdi kitle ulaş, ulaş, ulaşım araçları ile gidip geliyoruz işte traileyb şeydir metro büs'tür bilmem nedir yani 10 kez seyahat etmişsem belki iki kişinin elinde kitap görüyor. hatta gazete de yok yani bu da, bu önemli bir gösterge ben Paris'e de gitmiştim söyleme sahip yani bir 28 gün kaldım Paris'te valla metroda herkesin hemen 99 elinde kitap var ama şu karşılaştırmayı yapmak gerekir Ülkü Bey. Bizim metrobüsler, metrolar, metro trenleri o kadar tık basa dolu ki yani o oraya var. binen kişi o da, Kendi kendisini da ancak koruyor. Yani kitabı okuyup <gülüyor> rahat var. bir ortam olsa okuyan olacak belki. Diye mi? O da var ya. Yani. O bakımdan yani o ulaşım aracını bulabilmiş olsa bile Büyük bir kazanç diye bakıyorum. Doğru ben. söylüyorsun. Canlı kurtarmaya bakıyorum evet, kitabı. Evet, nereden evet. şey yapacak? Haklısınız. Şimdi e, e, Edebiyat Dergilerinden gelmişken Hikmet Bey, bir de bir kitabınızı e, önümde duruyorum masada. E, Sorularla Türk Dili 1-2 Üniversite Öğrencisinin Ders Kitabı. Hazırladığınız bir kitap bu. Bu kitaptan biraz söz edebilirim mi? E, bu kitap da dediğim gibi bu yıl e, üniversitemizin Öğretim görevlisi ve okutman olan arkadaşlarımızla ortak hazırladığımız bir kutap. Ee, onları da sırayla sayarsam Ayşe Serpil Baytaş, Zeliha Çelen Bostilki, Fethi Murat Doğan, Feyza Hepçilingirler, Beyazıt Kahraman, Arzuhan Kocabaş, Hilal Tufan. Evet. Bu arkadaşlarla birlikte üretim Üniversitelerde zorunlu ders olarak okutulan Türk dili dersi için öğrencilerin bir el kitabı olsun Çok güzel diye düşünerek evet. ve bunu da öğrencilere çekici geldiğini bildiğimiz için sorular biçiminde değerlendirerek böyle bir kitabı yaptık. Öyle sanıyorum ki benzeri bir çalışma üniversitelerimizde Yok gibi naslamadım ben. Çok güzel. Sadece işte bizim üniversitenin öğretim görevlileriyle yaptığımız ortak bir çalışma. Ben de bu işin işte eşkütümünü yaptım, hazırlığını yaptım, Hı -hı. işte bir bölüm kalem aldım. Dolayısıyla ortak bir çalışma. Ee, Türk dili elbette üniversite öğrencisinin o aşamaya gelinceye kadar mutlaka e, bildiği konuları içeriyor. Hı hı. Ama bunun eksikliği duyulmuş olacak ki e, bazı işte liselerden gelen öğrencilerin bunu biraz daha tekrarlaması pekiştirmesi evet. gerekiyor. O açık programları tamamlayabilmek amacıyla bir bakmak e, hazırladığımız bir kitap. Çok güzel. Çok güzel gerçekten de yani emek sarf edilmiş ve ihtiyaç duyulan bir kitap. Az önce tam konu girmişti hı hı. ama onu galiba unuttuk. Ee, yani herkes okusun, metroda da okusun, hı hı hı. metrobüste de okusun diye konuşmuştuk ama okuma alışkanlığına her şeyden önce yer vermek gerekir ki Tabii. o ihtiyacı duyabilirsin çocuk ya da genç. Tabii. Onun için ne yapmalı onun üzerinde durmak gerekir. Evet, ne düşünüyorsunuz bu konuda örneğin? Yani bu konuda hep işte konuşuyoruz, yazıyoruz, çiziyoruz. Çünkü siz hem öğretmensiniz hem yazarsınız. Evet. Yani her, üniversitede her gün gençlerle berabersiniz. Türk dili evet. bölümünde. Yani sizin vereceğiniz cevap hepimiz önemli. için önemli. Peki, teşekkür ederim. Sağ olun. Benim öteden beri söylediğim şu. Eğitim evde başlıyor her şeyden önce. Hı. Sonra okulda bu iş pekişiyor. Daha sonra topluma çıktığı zaman işte okulu bitiren çocuk ya da genç toplum onun okuması ile eğitimi ile ilgilenmiş oluyor. Dolayısıyla okuma alışkanlığı da önce evde başlaması gerekir. Evde nasıl başlayacak? Tabii anne baba aile yapısı çok önemli. Yani ...eve bir kitap giriyorsa, dergi giriyorsa, Tabii. gazete giriyorsa... ...çocuk her şeyden önce onunla tanışmış oluyor. Tabii. Hiç kitap, gazete girmeyen bir evin... ...çocuğu da dolayısıyla bir yabancılaşmayla karşı karşıya. Dolayısıyla eğitim ailede başlıyor. Okuma alışkanlığı da ailede başlıyor. Nasıl ki... işte. Annelerimiz çocuklarını uyuturken masal okur, bilmem ninni ni söyler. Hı hı. O bilinçaltına yerleşiyor çocuğun. Dolayısıyla zamanla kendisi artık onu okumak istiyor. Tabii. Böyle başladığı zaman zaten zamanla kendisi isteyecektir okumak için. Böyle bir alışkanlık yani başlangıçta bilinçsiz olarak zorla verilen bu eğitim. Daha sonra bilinçsiz olarak alışkanlık haline tabii, dönüşecek. Dolayısıyla o eğer ders kitapları ile e, güzel parçalarla bu desteklenirse mutlaka okumayı o çocuk ya da genç bir ihtiyaç olarak görecek. O ihtiyaç olarak görüldüğü zaman da zaten e, siz onu kitap alma deseniz bile o mutlaka tabii, değil mi? isteyecektir. Elbette ki. Elbette ki. Bazı eğitimciler şöyle bir takım öneriler ileri sürüyorlar Yani anne baba çocuğuyla dışarı çıktığı zaman sadece bir kitap almak için çıksın Yani kitabın önemini vurgulamak için hı hı hı. böyle bir yol denesin hı. O kitabı alsın gelsin Yani sokağa çıkmak sadece işte yiyecek içecek giysi almak için olmasın Çok ilginç bu Kitap evet. sadece bu kitabı almak için çıkacağız ve döneceğiz Çok etkili bir şey Ya da bir şey. şeye Oyuna gitmişsek sadece o oyunu izleyip geliyorsak o bir önemse sadece kitabı alıp gelmek. Değil mi? Çok büyük güzel. Büyük bir eğitim oluyor. Çok güzel. Evet, bu çok Onu önemli. geliştirdiğimiz zaman öyle sanıyorum ki bu biraz daha ilerleyecek. Hani geçmişte hep köy eğitim sistemini hep günümüze de taşır. Överiz. Hı hı hı. Mutlaka öyledir. Orada... Okuma saatleri oluyormuş. Yani ben köyensizlerin bitirmiş kişi değilim ama o dönemi iyi biliyorum. Evet, benim babam da köyensiz mezunuydu. O anlatırdı bize. Evet. evet yani evet. önce okuma saati evet, oluyor. O evet. okuma saatinde işte o az önce söylediğimiz alışkanlık haline dönüştürülmesi gereken olay orada yapılıyor. Ya. Sadece bu yapılmıyor bir de günlük olaylar irdeleniyor, yorumlanıyor. Dolayısıyla hem Günlük hayata çocuklar hazırlanıyor evet. hem de okuduklara kitap aracılığıyla yeni dünyalar öğreniyor. Tabii. Onun yorumunu yapıyor. Tabii. E, biliyoruz ki şimdi e, köylerden gitmiş çocuklar bunlar. Evet. Yani e, sosyal yapı belli, işte aile yapısı belli, maddi durum belli. E, ne kadar çok yazar, ressam çıktı aralarında, müzisyen çıktı. Tabii. Ya. önemli bir kuşak değil mi öyle bir kuşak yoksa kaybolup yani, gidecekti. Türkiye'yi sarsan bir kuşak. Evet. Fakir Baykurt'tan bilmem Mahmut Makal'dan, Emmet Kıftancıoğlu'ndan, Ahmet ya. Başaran'a yazarı ya. Ya. Dolayısıyla her biri Türkiye edebiyatına da iz bırakan yapıtlar ortaya ya. koydular. Ya. Yazık ki kapatıldılar. Ya. Yani o çocukta eğer o okullar olmasaydı o çocuklar kesinlikle, kesinlikle kaybolacaktı. Evet. evet. Bitti mi? yani bu kadar tar tartışmasız bir şey bu. Evet. Hikmet Bey, şimdi bir de yine masamın üzerinde benim çok ilgiyle okuduğum ve çevremdeki çocuklar içinde tavsiye ettiğim kitaplar bunlar. Atatürk'ü Seviyorum dizisi. 10 e, kitap var. E, hakikaten çok güzel düşünülmüş. Ve yani bunun bir tanesini okuyan çocuk bunu tümünü okur. Tümünü evet. okur. Şeyler çok güzel. Yani seçim, seçilmiş ee, e, konu Ya da işte e, yaşantı çok hoş Mesela sevgili dinleyiciler e, Manastırın ortasında var bir havuz Bu bir kitap Bir bardak limonata Bundan hepsi Atatürk'ü seviyorum dizisinin kitapları Mustafa Kemal ağladı Küçük matematikçi Tek isteğim asker olmak Benim canım dayıcığım Okumaktan başka çare yok Bakla tarlasındaki kulübe Şem, Şemsi Efendi okulunda kış, Ahşap Evin Mavi Gözlü Çocuğu, hakikaten isimleriyle de, içeriğiyle ve e, resimlemesiyle de son derece ilgi çeken, e, heyecanla okunan, e, çok titizlikle hazırlanmış ya yani baskısı olsun, e, desenler olsun e, kitaplar bunlar. Bir kutu içinde e, bunlar e, kitapçılar da yerini almış. E bu konuda neler dersiniz? Yani nasıl bu proje nasıl doğdu? Çok çok özel bir şey bu. Evet zaten e, çok özel. Onun için e, kitapçılarda bulabilirsiniz dediniz ama üzgünüm kitapçılarda yok. Aman bu ama o da sevindir. Yani yani bu 2004-10 Kasım'dan başlayarak Hürriyet Gazetesi her gün birini e, hı hı. armağan olarak vermek suretiyle hı hı hı. ve bunu birkaç değişik e, ayda tekrarlamak suretiyle dağıttı. Dolayısıyla bir kutu olarak da e, özel olarak yapıldı. Ama bir başka yayın evine hı hı. vermiş değilim şu anda. Yayınlanmadı yeniden. Ama e, işte Çince'ye ve Uygurca'ya evet. çevrilerek Çok güzel. Evet. E, Çin'de yayınlandı. E, bunun projesi e, işte son yıllarda Atatürk'e karşı girişilen, Atatürkçülüğe karşı girilen hiç onaylanmayan davranışları anlamda protesto etmek, Atatürk sevgisini çoğaltmak amacıyla böyle bir projeyi yaptım. Sadece bu, bu kitaplarla Atatürk sevgisini çoğaltma güdülmüyor. Pedagojik açıdan da incelendiği zaman bunların büyüklere, Sevgi ve saygıyı Okuma özlemini ve Coşkusunu Tabii. Sorumluluğu Haksızlığa karşı koymayı Görev üstlenme ve Özverili olmayı Hedefe ulaşmak için Amaca ulaşmak için Çok çalışmayı ve Buna benzer bir takım ee, önemli yetenekleri de bu öyküler aracılığıyla vermeye çalıştım. Hı hı. Ee, çok ilgiyle karşılandığını düşünüyorum. Çok güzel. Çok güzel. Yeni baskısını bekliyoruz. Teşekkürler. Yeni yeni baskısını bekliyoruz. Hikmet Bey, e, bir de çok genel bir şey olacak ama e, betimleme. E, kitabın ve kütüphanelerin dünyasından biraz söz edelim derim. Ne dersiniz? Tabii. Sevinçli. Aslında kitabın dünyası e, matbaacılığın dünyasıyla örtüşüyor galiba. Yani ilk matbaanın Türkiye'de kitap basmaya başlamasıyla başlıyor ki bu batıyla aramızda 300 yıllık bir mesafe koyuyor öncelikle. Çünkü işte Gutenberg'in matbaayı eee bulmasıyla 1445'te başlayan bu matbaacılığın serüveni diyelim. Günümüze gelene kadar elbette teknolojik açıdan yayıncılığı da son derece ilgilendiriyor. Ama her şeyden önce Osmanlı Devleti'ne gelmesi 300 yıllık yani. bir mesafe arada olmuş oluyor. Nasıl oluyor? İşte 1445'te bulunuyor e, matbaa Almanya'da 5-6 e, yıl içerisinde bütün Avrupa'ya yayılırken ya, ya. e, Türkiye'ye gelmesi 1729 yılında olabiliyor. Evet. Evet. Aslında 1729 yılında ilk işte e, Türkçe kitabın basılması olayı e, Türkiye'deki matbaacılığın 1729'da başladığı anlamını içermiyor. Çünkü hemen 1450 olmasa bile işte 1500'üncü yıllarda Osmanlı Devleti'ne de değişik merkezlere matbaa kuruluyor. Ama Türkçe yayın, Türkçe kitap basma yasaklanıyor. Ya. Bu çok garip bir tutum. Çok garip. Ancak işte Türkçe matbaa 1729 yılında. ...getiriliyor... ...İbrahim Müteferrika tarafından... Evet. ...dolayısıyla... ...ilk kitaplar basılmaya başlıyor... ...işte batıda... ...ilk kitap olarak İncil basılıyor... ...Türkiye'de... ...tam tersine... ...ilk kitap olarak... ...Vankulu Sözlüğü diye... ...sözlük basılıyor... ...böyle eğitici, öğretici kitaplar basılıyor... ...Günahtır diye... Kutsal kitaplar basılmıyor, yasaklanıyor bir süre. Evet. Dolayısıyla e, Avrupa'dan Türkiye'ye gelme matbaanın serüveni, kitapçılığın da bir anlamda e, serüveniyle örtüşmüş oluyor ki bu 300 yıllık bir evet. geri kalma anlamını Tabii, da taşıyor. Kesinlikle, kesinlikle. Kitabın gelmesiyle mutlaka belli bir düşüncenin, belli bir efendim, anlayışın da gelmiş olması gerekir nitekim işte o geldikten sonra gazeteler, dergiler, kitaplar basılmaya başlıyor. Tabii ilk gelen kitaplar 1929 yılına kadar yani 1 Kasım 1928'de işte harf devrimi oluyor. Dolayısıyla Türkçe alfabe ile artık kitaplarda basılıyor, eğitim öğretimde onunla başlıyor. Dolayısıyla 1729'dan 1929 yılına kadar işte 200 yıllık süre içerisinde en çok basılan kitap sayısı 15.000 çeşit oluyor. İşte o kadar. Dolayısıyla bazen işte e, harf devrimine karşı çıkan kimi çevreler geçmişle aramız koptu diye febera <gülüyor> evet, Oysa ortaya çıkan kitap sayısı 15.000 değişik Peki. kitap evet. Bugün Türkiye'de bugünlerde yayınlanmıştı. Çeşit olarak 35 bin çeşit kitap basılmış. 2010 yılında. Değil mi? Yani bir yılın yarısı bile değil. değil, değil o basılan ya, kitap sayısı. Ya. Dolayısıyla geçmişten günümüze teknolojin gelişmesiyle yayıncılığın gelişmesiyle olağanüstü bir ortaya verim ortaya çıkıyor. Bugün geçen yılın e, basılan roman sayısı 500 küsür dolayında. Yeah, yeah. Dolayısıyla olağanüstü bir evet. her rakamda bir gelişme tabii, var. Tabii. Onun için e, buradan eğer basılan kitap, okunan kitap korelasyonu yaparsak mutlaka herkesin e, yılda yılda e, en az bir 10 kitap okuması gerekiyor. Çünkü yine son rakablar korsanlar dışında galiba basılan kitap sayısı 400 milyonu aşmış Tabii. 2010 yılı Yayıncılar Birliği'nin verilerine mi? göre. Mi? Evet. Bu durumda herkese düşen kitap sayısı 5-6 kitap oluyor. Tabii. Yani daha önceki yıllarda hep Verilen rakamlar abartıldığı için mi, küçültüldüğü için mi bilemiyoruz. İşte Türk okuru 6 yılda bir kitap okuyor gibi bir takım veriler vardı. O mu doğru yoksa son verilen rakamlar mı doğru? Doğrusu onu ben bilmiyorum dedi. Ama yayıncılık mutlaka çok gelişti ortada. Hele de 300 yıllık bir geçmişte aramızda matbaanın gelmesinden sonraki tabii. bu arayı kapatmak için de herkesin mutlaka çok okuması ve e, kitaba sahip çıkması gerekiyor. Tabii bu, bunu söylemek kolay, bir de gelir durumunu söylemek yani, gerekiyor. Tabii, tabii, herkesin tabii. bir kitap edinmesi, hele de birkaç çocuğu olan bir ailenin ya. Onlara her ay bir kitap ya da 2-3 ayda bir kitap alabilmesi doğrusu kolay değil. Onun evet. için de kütüphanelere büyük bir e, görev düşüyor. E, ama günümüzdeki Türk e, kütüphaneler de yeterince işlevsel değil sanırım. Çünkü 1400 dolayında kütüphanemiz var. Halk kütüphanesi ama evet. oraya giden, okumak için giden herhalde çok az. Sadece işte ödev verilmiş de kitabını bulamamış evet, evet. kişiler gidiyor araştırma için inceleme için. Evet. Dolayısıyla kütüphaneleri çok zenginleştirmek gerekir. Çok yönlü, kesinlikle hizmet evet. edebilecek kurum haline dönüştürmek gerekir. O bakımdan e, kitap basılıyor ama onu okunur hale getirecek, getirecek çok ilginç projeler geliştirmek gerekiyor. Evet. Onun için söyleyebileceğim. Bu noktada bunlar. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi e, sevgili dinleyicilerimiz, e, konuğumuz Hikmet Altın Kaynağı hazırladığı ve ikinci cildi de bugünlerde çıkmış bulunan can yayınlarından iki ciltte. Ünlüler de çocuktu başlıklı. Pek çok yazarımızın, sanatçımızın e, çocukluk anıları var burada. Şimdi burada ben rica ettim e, yazarımızdan. Gazi'yi karşıladım. Necati Cumalı yazarımız, yakın bir zamanda kaybettiğimiz yazarımız. Gazi'yi karşıladım başlıkta. Çocukluk anısını Hikmet Altın Kayanak yazarımız kendisi okuyacak. Gazi'yi karşıladım. Çocukluk yıllarımda bir piyade taburu vardı Orla'da. Evimiz ana caddeden 100 metre içeride kalırdı. Taburun ana caddeden geçerek kasabanın batısındaki talim yerine gidip gelişlerinde, söylediği marşları duydukça evlerden fırlardık, sokağın ağzına dikilir, uğurlar ya da karşılardık talime giden ya da talimden dönen erleri. Erler uzaklaşır, ardından birerli kolda dizilir, onların ağzından kaptığımız marşları söyleyerek geri döner, Askercik oynardık sokağın ortasındaki boş arsada. Kargıdan bir ata biner subay olurdum çoklukla. Söylediğimiz bütün maçlardan en çok aklımızda kalan Mustafa Kemal Paşa adıydı. Söylerken sesimizin en yüksek çıktığı da onun adı. Yaşa bin yaşa Mustafa Kemal Paşa düşmanın kahrolsun hepsi baştan başa. Ya da Mustafa Gazi Kemal'in unutulmaz hizmeti dizelerini söylerken ayaklarımızı daha hızla vururduk yere. Kimdi Mustafa Kemal Paşa? Gazi'nin adıydı. O getirmişti bizi Rumeli'den Urla'ya. O kurtarmıştı kesilmekten ölümden. Onun gücü, kuvveti, cesaretiyle kovmuştuk düşmanı. Evde, sokakta her adımda duyduğum buydu. Babamın ayak işlerine bakan bir ulağı vardı. Bekir ağabey derdik kız kardeşimle. O da Floronia göçmeniydi. Babam bir gün onunla Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın kalın ceviz çerçeveli kalpakla çekilmiş büyük bir fotoğrafını göndermişti eve. Salonda eve girenlerin ilk göreceği yere asmıştık. O fotoğraf yerine asıldıktan sonra daha güven altında yaşıyorduk sanki evimizde. Mustafa Kemal Paşa'nın gülen, aydınlık bakışlarıyla göz göze gelirdim fotoğrafa baktıkça. Beni sevdiğine inanır, sevindiğimi duyardım. Deyken bir telaştır esmeye başladı evde, sokakta. Mustafa Kemal Paşa uğurlaya gelecekti. Babamın eve giriş çıkışları sıklaşmış gibiydi o günlerde. Annem, halalarım daha hızlı adımlarla dolanıyorlar gibime geliyor evin içinde. Sanki her şey, sokaktaki her insan karşılama hazırlığına girişmişti Gazi'yi. Sonunda o gün geldi. Bayraklarla donatıldı evler, pencereler. 1926 yılıydı, 5 yaşındaydım. Urla'nın o uzun, ılık yaz aylarında mıydı yoksa erken gelen baharında mı? Ayıramıyorum. Sadece Açık, güneşli bir gün var belleğimde. O güne kadar ya annemin ya da Bekir ağabeyin elinden tutarak evimizin bulunduğu sokaktan çıkmış. Sokaktan çıkmıştım caddeye. Sokaktan öteye yasak. Henüz korkulu bir dünyaydı benim için. Annemle, Bekir ağabeyle caddeyi geçer, İzmir'e giden otobüslerin kalktığı durağa giderdik. Bu çıkışlarımda İzmir'de oturan dayıma götürürlerdi ya da gönderlerdi beni. O gün nasıl zamanladım bilemiyorum. İlk kez korkularımı unuttum. Yalnız açtım bizim sokağa. Annemle Bekir ağabeyle geçişlerimden hatırladığım caddeyi geçtim. Küçücük adımlarınla cumhuriyet alanına ulaştım. Bizim evden en çok 400 metre tutar o yol. Kadın erkek uğurlalılar sarmıştı alanın dört bir yanını. Alanın İzmir girişine karşı kaldırımda dizilenlerin ayakları arasına karıştım. Boyumun ancak dizlerini bulduğu adamların bakışları İzmir girişine dikilmişti. Kimse eğilip bakmıyordu bana. Kimin ayağına takılsam yanındakinin oğlu olduğunu sanıyor olmalıydı. Derken alkışlar, yaşalar, gözyaşları arasında gazi göründü. Nasıl olduysa koptum. Başımın üstünde dikilen o dağ gibi adamların ayakları arasından alanı koşa koşa geçtim. Kollarımı açarak Atatürk'e doğru atıldım. Yanımdakilerden beni tutmak, önümü kesmek isteyenler oldu. Mustafa Kemal Paşa... Halkı selamlarken göğsü üstünde şapkasını tuttuğu eliyle durdurdu onları. Bırakın dedi. Adamı kimin oğlu olduğumu sordu. Şivem bozuktu. Rumeli şivesiydi. Karşılıklarını dinlerken gülümsedi, saçımı okşadı. Babamı tanıyıp tanımadıklarını sordu. Kendisini karşılayan urlallara tanıdılar. Evime götürmelerini buyurdu. O sırada Bekir ağabey göründü yanı başımda. Annem meraklanmış. Bulamayınca gazi görmeye gidebileceğim aklına gelmiş. Bekir ağabeyi aramaya göndermiş beni. Eve dönerken Bekir ağabey gurur duyuyordu. Beni kucağında taşımakla. Atatürk'ü Urla'nın girişinde karşılayan çocuk bendim. Hem de Kimse akıl öğretmeden, kimseye sormadan tek başıma bizim evden Cumhuriyet alanına kadar giderek. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Ne kadar güzel bir anı gerçekten. Ne kadar tarihsel güzel, hoş bir anı. Bir çocuğun herhalde ömür boyu unutmayacağı bir şey, bir anı olsa bu gerekli. Efendim, Hikmet Bey, katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum. Bütün okurlarımız da Sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Aydınlık bir Türkiye biliyorum. Sevgili dinleyicilerimiz haftaya aynı gün ve saatte buluşmak üzere hoşçakalın. Sanat ve sanatçılar hazırlayan ve sunan Ülkü Ayvas.